Bugün ben size e, Filistinliler ve Araplar neden İsrail'e karşı mücadelelerine başarısız oldu? E, yine e, Siyonistler ve e, İsrail neden e, baş, e, hedeflerine ulaşabildi? Nasıl başarılı olabildi? Bu konuları ele alacağım. En sonunda e, biz Müslümanlar olarak e, neler yapıyoruz? Ne gibi eksiklerimiz var? Eksiklerimizi nasıl tamamlamamız lazım? Bunlara değineceğim. Aslında farklı konular istemiştiniz benden. Ancak ben onları e, tercih etmememin sebebi aslında şu. Birincisi ben hep e, sunumlarımı yaparken harita kullanıyorum. Görsel kullanıyorum. Bu meseleler e, haritasız çok e, anlaşılması kolay konular değil. Dolayısıyla e, Instagram üzerinden harita kullanma şansım yoktu. E, o yüzden e, böyle bir konuyu seçtim. Aynı zamanda e, benden istediğiniz diğer konuları ben daha önce anlattım ve bu şeyden... E, Korona virüs nedeniyle internette çok fazla aynı konularda kaydım var. Açıkçası sürekli aynı şeyleri konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Bir de benim genel bir prensibim vardır. Konuşmaya davet edildiğim yerlerde kitle, izleyici kitlemi mutlaka sorarım. Onlara Onların hayatına da yön verecek şekilde konuşma konularımı seçmeye çalışırım. Dolayısıyla bu konunun... Şey, ...bayağı hani e, özellikle gençler için e, ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, farklı, böyle, böyle bir konu seçtik. E, şunu da söyleyeyim. Normal şartlar altında bu konuşmam benim hani e, aslında 5-6 saat sürecek bir konuşma. Ben bunu size özetin özeti şeklinde vermeye çalışacağım. Öncelikle e, şeyden başlayalım. Filistinler ve Araplar neden başarısız oldular? E, bir kere şöyle söyleyelim... Osmanlı'nın e, 1917'de Filist, e, Kudüs ve ardından şey, Gazze, Kudüs ve daha sonra Filistin toprakları işgal edilecek. Ve e, İngiliz manda yönetimi kurulacak burada. E, aynı zamanda Osmanlı'nın Arap coğrafyası da İngiliz veya Fransız e, işgaline girecek. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. E, Orta Doğu e, sömürgeciler eliyle ve sömürgecilerin çıkarlarına göre sıfırdan kuruldu. Dolayısıyla birçok bir devlet oluştu. Tek bir devlet değil, ufak, irili ufaklı birçok devlet oluştu. E, ve her biri e, dolayısıyla e, zayıf e, yapılardı. Bir de şöyle düşünelim. E, bu devletleri kuran, dedik ki e, sömürgeciler, kurumsal yapılarını, e, siyasi, iktisadi, askeri e, yapılarını kuran sömürgeci güçlerdi. Şöyle düşünelim, e, siz sömürgeci güç olsanız, Kontrol ettiğiniz topraklarda güçlü kurumsal yapılar, altyapılar kurar mısınız? Tabii ki kurulmaz. Dolayısıyla sömürgeci güçler eliyle onların çıkarına ve güçlü olmayacak şekilde kuruldular. Dolayısıyla daha baştan böyle bir zafiyetleri söz konusuydu. Bir de şu Filistinler, açısı, Filistinler en şanssızdı Osmanlı sonrası Arap coğrafyasında. Neden derseniz? Ee, Filistinler bir anda küresel güçleri karşılarında buldular ee, ve e, yüzyılın en çetrefilli meselesini kucaklarında buldular. Hem İngilizlerin e, hem Siyonistlerin e, tasarım, sömürgeci tasarımlarıyla baş etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla daha baştan bu konuda gerçekten birçok zaaflarla, birçok sıkıntılarla e, yüz yüzeydiler. Böyle söyleyebiliriz. İkinci e, başlık olarak şunu söyleyebiliriz, liderlik boşluğu. Bir kere Osmanlı dönemi Filistin topraklarında daha dini liderlik merkezli yapılar vardı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim bunu anlamak için. Aslında buralar Osmanlı'nın bir coğrafyası, bir parçasıydı. Dolayısıyla burada takdir edersiniz ki idari vesaire böyle bir devlet yönetecek yapı söz konusu değil. Peki Osmanlı kimleri muhatap alıyordu derseniz Osmanlı daha çok müftülük ve diğer dini yapılar üzerinden aynı zamanda eşraf yine aşiret liderlerini vesaire muhatap alıyordu. Dolayısıyla Osmanlı çekildiğinde bölgede liderlik edecek öncüler, şeyde dini önderler, tüccarlar, toprak sahipleri, aşiret liderleri vesaireydi. Peki. Bu konuyu biraz daha açmamız gerekiyor. Ee, mesela diyelim ki müftülük makamı. E, Kudüs müftüsü. İngilizlerin e, oyunlarıyla baş edebilir mi? Bakın. Veya şöyle söyleyelim, bir başka şeye bakalım. E, dedik ki aşiret liderler. Aşiret liderleri nerede etkili olur? Tabii ki kendi kırsal kesimlerinde etkili olur. E, peki... Ee, şehirli tüccar diyelim, tü, şehirli eşraf diyelim. Onlar nerede? Kendi şehirlerinde, kendi merkezlerinde. Dolayısıyla so, şöyle bir sorun vardı. Milli bir politika nasıl üretecek bu insanlar? Ee, kapsayıcı bir siyasi liderlik nasıl oluşturacaklardı? Bakın Osmanlı, yani bırakın e, Osmanlı sonrası kapsayıcı bir liderlik oluşturmayı, liderlik kavramı bile aslında daha e, e, oluşmamıştı. Çünkü böyle bir şey... Ya Osmanlı'dan kopup ayrılmayı, bir devletleşmeyi onlar istemediler. Bir anda savaş şartlarında başka şeyi kucaklarında buldular. Dolayısıyla evet öncülük edebilecek şeyler var ama bunlar kendi şehirlerinde veya kendi kırsal kesimlerinde etkin aktörlerdi. Bir başka şey mesela karşılarında Siyonist önderlerden Heim Weizmann var mesela. E, bu zaten İngiltere'de. Peki, e, şöyle söyleyelim. İngilizlerin planlarıyla e, projeleriyle uğraşırken, İngilizler yeniden buraları işte e, şekillendirmeye çalışırken, e, Filistinli önderlerin mi eli daha güçlüydü güçlü olur yoksa zaten İngiltere'de yaşayan, orada etkin bir e, insan olan Haymaz mı ve benzerleri mi daha etkili olur? E, şöyle söyleyelim. Ee, Yahudiler daha avantajlıydı Neden? Çünkü zaten oradan geldiler Oranın dilini biliyorlar Avrupa'nın dillerini biliyorlar Avrupa'nın kültürünü biliyorlar ve dünya görüşünün ideolojilerini biliyorlar Dolayısıyla onlara çok daha rahat hitap ediyorlardı Onlar konuştuğunda e, şey, e, Siyonist önderler İngilizler tarafından daha anlaşılabilirdi Kullandıkları söylem daha anlaşılabilirdi. Buna biraz sonra tekrar tekrar geleceğim. Bu çok önemli bir konu. Ee, bir baş, i̇şin bir başka boyutu, e, evet e, bu süreçte e, Filistinliler arasında önderler çıkacak. Ama sorun şu ki her isyanla birlikte İngilizler ve Siyonistler el ele verecekler ve e, Filistinlilerin önderleri e, ya sürgün edilecek ya öldürülecek ya da hapse atılacak. Özellikle 1936-39'da Filistin topraklarına çok büyük bir ayaklanma var. Ve e, bu süreçte, bu ayaklanma sürecinde e, şöyle söyleyelim, bu ayaklanmanın sonunda çok sert bir şekilde bastırılacak e, Filistinlerin ayaklanması. Mesela eli silah tutabilecek e, genç erkeklerin %10'u ya öldürülecek, ya sürülecek, ya hapse atılacak. Dolayısıyla sonraki süreçte, İsra, siyonistlerle mücadelede Filistinler başsız kalacak, bütün silahları toplanmış olacak ve daha birçok şey. Dolayısıyla bir sonraki mücadeleye, siyonistlerle çatışma sürecinde Filistinliler e, başsız, lidersiz, silahsız ve altyapısız bir şekilde bu sürece girmek zorunda kalacaklar. Yani şöyle söyleyelim kısaca. Ha bir de şöyle e, daha sonraki süreçte e, Filistin önderliği açısından bakacak olursak. Bugün bizim anladığımız daha doğrusu şöyle söyleyelim Filistinli liderler ve Filistin davasının öncülüğünü yürüten sembol isimler daha sonraki süreçte İsrail kurulduktan sonra ya, benzer şekilde ya suikasta kurban gelecek ya hapse atılacak ya sürgün politikalarıyla sürgüne maruz kalacaklar. Bunun mesela 2000'li yıllarda en, en önemli şeyi neydi? Hamas lideri mesela Şeyh Ahmet Yasin ardından yerine geçen Abdülaziz Rantisi İsrail'i öldürecek suikast politikasıyla. Veya El-Fetih hareketinin en parlak liderlerinden Mervan Baigusi. ikinci intifada yıllarında, 2000'li yıllarda hapse atılacak, şu an hala hapiste. Yani Filistin'in genç liderlerinden ve bütün kesimlere hitap eden gerçekten liderlik kapasitesine sahip şeylerden. Bir tanesi şu an hapiste. Ve bugün bakacak olursak, mesela bugün Filistinli, Filistinliler yine bir liderlik kriziyle baş başalar. Ayrıntıya giremeyeceğim. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Yüzyıldır Filistinlilerin, evet bir liderlik krizi söz konusuydu. Bu liderlik boşluğunu dolduran liderler de ee, belki Yasar Arafat dışında diyebiliriz. İşte e, İsrail'in çeşitli şekillerde veya İngilizlerin çeşitli şekillerde yok etme politikalarına maruz kalacaklar. Dolayısıyla Filistinliler genellikle e, politik şeyde, politikalarını yürütecek bir lider e, eksikliği yaşayacaklar. Bir başka konu e, dış güçlerce kolay manipüle edilebilir olma meselesi ve liderin içerdeki siyasi liderin siyasi ve tarihi bölünmüşlüklerle rekabetlerle bir e, e, rekabetlerle baş başa kalması, şahsi hesaplaşmalar, bütün bunlar etkili. Bir örnek vereyim. Osmanlı döneminden beri iki büyük aile var. Neşâşebîler ve Hüseyiniler. Bu iki aile e, Filistin siyasetinde etkili aktörlerdir ve ikisi de çok derin bir rekabet içerisindedir. Dolayısıyla bu iki aile hiçbir şey Osmanlı döneminde de bir araya gelmedi. Daha sonraki süreçte hem Siyonistler hem İngilizler bu iki aile arasındaki rekabeti bildikleri için hep birbirlerine karşı kullandılar. Ee, şöyle söyleyelim Filistinliler daha işte bu Siyonist hareketler kurulurken kuruduktan sonra işte bir... 1900'lü yıllar İngiliz işgalinden sonra birçok dernekler kurdular. Ama her dernek biri Hüseyinilere yakın, biri Neşah yakın ve birbirini yiyorlardı. Aslında bunu şöyle ikiye şey ayırabiliriz. Bir taraf İslami kanat, bir taraf milliyetçi kanat. Bu İslami e, kanatlı modernist milliyetçiler arasındaki mücadele bütün Arap ülkelerinde vardı ve bugüne kadar 100 yıldır devam eden bir mesele. Dolayısıyla Filistinlilerin kendi içinde bir bölünmüş liderlik e, problemi söz konusuydu. Bir başka şey yine e, 1922'de mesela e, Hacı Emin El-Hüseyni liderliğinde Yüksek İslam Konseyi kurulacak. E, bu konsey önemli ama içinde yine bölünmeler söz konusu. Dolayısıyla düzgün bir karar alma vesaire sıkıntı, yani böyle bir sıkıntısı olacak. Aynı zamanda İngilizler de bu böl yönet politikalarıyla bu Filistinilerin kendi içindeki bölünmüşlükleri daha da derinleştirecek. Dolayısıyla Filistin idealinin bir de böyle dış güçlerce kolay manipüle edilebilir olma sorunu söz konusuydu. Bir başka mesele, bir başka boyut. Gerek Filistinlilerin, gerekse Arapların güçlü kurumsal yapılarının söz konusu olmaması. Hiçbir zaman olmadı. Devletleşme yolunda hazırlıksızlık söz konusuydu. Ben geçen hafta biraz bahsettim, bu hafta biraz sonra İsrail'den bahsedeceğim veya Siyonistlerden bahsedeceğim. Bu mesele önemli dedik. Geçen hafta da bahsettim kurumsallaşmanın önemi meselesi. Gerek Arap dünyası, o sömürgecilik döneminde, İngiliz-Fransız mandası döneminde odaklandıkları şey hep bağımsızlıktı. Sömürgecilerden kurtuluştu. Peki kurtulduktan sonra ne yapacaksınız? Bağımsızlık kazanmak egemen olmak değildir. Sömürgeci güçlerden kurtulduktan sonra nasıl bir yönetim sistemi kuracaksınız? ...veya e, sömürgecilerin kurduğu e, kurumsal altyapıyı nasıl kendi yararınıza dönüştüreceksiniz? Bunlar hiç tartışılmıyordu. Yani mesele şu aslında. İslam dünyasında hep o ana, anın sorunlarına odaklanma meselesi var. Peki o sorunu çözdükten sonra bir sonraki aşamada aşamayı nasıl yürüteceksin? Burada e, hep birazdan yine e, tekrar tekrar bu konuya gireceğim. Burada ciddi bir sorunumuz var. Orta ve uzun vadede başımıza geleceklere odaklanma, anlık yaşama gibi bir problemimiz var. Ee, şöyle söyleyelim, bugün mesela Filistin devleti diyoruz, Filistin özerk yönetimi diyoruz. Ne zaman kuruldu? Daha doğrusu şöyle söyleyelim, Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra, bu topraklar koptuktan sonra Filistinlilerin kendi kendilerini yönetebildikleri bir yönetim yapısı ne zaman ortaya çıktı? 1994. 1994'te barış süreciyle birlikte bir e, kurumsal yapı çıktı ortaya. Ama bu da öyle bir sürü e, şey, güçlü bir yapı değil, son derece sıkıntılarla dolu bir kurumsal yapı. Bugün bizim Filistin devleti dediğimiz yapı aslında gerçek bir devlet değil, bir özerk yönetim, bir özerk otorite. Aslında Filistinlilere e, Edward Said'in deyimiyle bir belediyecilik hizmeti veren bir yapı. Veya işte Filistinlileri İsrail adına bastırma e, operasyonları yürüten bir yapı gibi gibi. Dolayısıyla e, Osmanlı'dan bugüne Filistinlilerin özel bir yapısı hiçbir zaman olmadı. E, şöyle söyleyelim zaten İngilizler 1948'de çekildiler. 1948'de e, Arap-İsrail Savaşı'nın sonunda Filistin toprakları üçe bölündü. Batı şeria ve Doğu Kudüs'ü Ürdün ele geçirdi. Gazze'yi de Mısır ele geçirdi. Yani 1948'den sonra o eski Filistin topraklarını, tarihi Filistin topraklarını e, İsrail, Ürdün ve Mısır kendi aralarında bölüştüler. Dolayısıyla... Ardından da 1967'de İsrail 67 Savaşı'nda bütün Filistin topraklarını yani Ürdün'ün ve Mısır'ın elindeki toprakları ele geçirdi. Dolayısıyla Filistinlilerin kendi kendilerini yönettikleri bir toprak parçası 1994'e kadar olmadı. 1994'te de nasıl e, hani gerçek bir otorite değildi aslında hala e, mevcut olan otorite bizim anladığımız anlamda egemen bir yapı değil. Burada mesela 1920'de kurulan Arap İcra Kurulu var. Benzer şekilde Siyonistlerin de icra kurulu aynı dönemde kurulacak. Ama problem ne? Siyonist İcra Kurulu İngilizlerle çok rahat muhatap olup kendi istediklerini geçirtebiliyor, kabul ettiriyor. Ama Filistinler tarafına bakacak olursak, Arap İcra Kurulu'na bakacak olursak bir kere gevşek bir Arap Eşraf Koalisyonu, kendi içinde çekişmeler söz konusu, halk desteğini alamadı. E, aynı zaman o demin dediğim Hüseyinilerle bir ailesi arasındaki o tarihi rekabet bu, e, bu kurumsal örgüt e, altında da devam etti. İngilizler bunların meşruiyetini sorguladılar. Ve şöyle söyleyelim. E, 1934'te kurucusu Musa Kazım El Hüseyin'i öldüğünde bu yapı da ortadan kalktı. Yani tekrar geleceğiz kurumsallaşma meselesine. Arkadaşlar... E, Gerek Filistin gerek Arap gerek İslam dünyasında liderlerin hayatıyla ayakta kalan kurumlar söz konusu. Liderlikle bağlantılı şeyler söz konusu. Lider öldüğünde kurduğu yapı da işte ortadan kalkıyor. Veya lider öldüğünde getirdiği idealler idealleri yürütecek sonraki nesil söz konusu değil. Dolayısıyla İslam dünyasının, Arap dünyasının en temel zaaflarından bir tanesi. Geçen haftada dedim, şimdi birazdan tekrar tekrar gireceğim. Kurumsallaşmayı özümseyememiş olmak. Kişi üzerine kurulu yapılar sürdürülebilir değildir. Kişi gittikten sonra o yapı çökecektir. Bu da dolayısıyla Filistinlerin en büyük zaafı olacak. Evet. Tabii ki burada bir şey daha söyleyelim. Hep işgal altında oldukları için gerek İngilizler gerek Siyonist İsrail gerek arkasından Mısır ve Ürdün yönetimi altındayken de hiçbir zaman Filistinlerin bir kurumsallaşmış güçlü yapısına izin verilmedi. Ürdün ve Mısır da izin vermedi. Neden? Çünkü güçlü bir yapı demek onların oradaki varlığını sorgulayacaktır. Dolayısıyla böyle bir zafiyette söz konusuydu. Hepsi de Filistinleri kendine bağ, bağlı kılma, bağımlı kılma mücadelesi içerisindeydi. Ee, biz Bir başka şey, e, Filistinliler bu manda, İngiliz manda döneminde, bu arada şöyle söyleyeyim, 1920'den 48'e kadar, 28 yıllık bir İngiliz manda Yönetim söz konusu Filistin topraklarında. Bu süreçte Filistinliler hem İngiliz işgaliyle boğuştular, hem Siyonistlerin, Göç ve toprak alımlarıyla e, boğuştular. Hem de bu süreçte iktisaden giderek fakirleştiler ve siyaseten ümitsizlik, e, çaresizlik içine girdiler. Bütün bunlarla mücadele etmek zorundaydılar. E, yerel liderler ise şöyle söyleyelim. E, yerel e, Filistin liderliği temel mesele olan ekonomi gibi meselelere Filistinlilerin iç meseleleriyle uğraşmak yerine siyasi mücadelelerle uğraştılar. Dolayısıyla birbirleriyle mücadelele uğraşırken Filistinlilerin en temel meseleleri olan iktisadi konularla ilgilenmeye vakit olmadı. Halkın dertleriyle ilgilenemediler. Dolayısıyla 1936-39 isyanı aynı zamanda Filistin halkının kendi liderliğine karşı da bir isyan hareketiydi. Bir bakıma hem Siyonistlere hem İngilizlere hem de kendi liderliğine karşı bir şeydi. Bir başka şey, bir başka mesele Filistinlilerin Siyonistlerle mücadele edecek küçük gençlik hareketleri, direniş hareketleri söz konusuydu ama her başlarını kaldıracaklarında ezildiler. Bu demin bahsettiğim 36-39 isyanında çok sert bir şekilde acımasızca bastırıldılar. Bütün silahları toplanacak ve demin dediğim gibi nüfusun yüzde on erkeklerin genç erkeklerin yüzde onu ortadan kaldırılacak. Bir başka mesele, Filistin'de doğan bu liderlik boşluğunu Arap siyasetçiler doldurmaya çalışacaklar. Peki. Siz veya Arap Birliği, 1945'te kurulan Arap Birliği, Arap Ligi denen kurumsal yapı doldurmaya çalışacak. Ee, peki, şöyle bir şey söz konusu. Sizin davanızı dışarıdaki bir başkası e, yürütecekse, savunacaksa e, kendi çıkarlarını mı önceler, sizin davanızı mı önceler? Dolayısıyla bir de böyle bir problem olacak. Asıl temel problem Ürdün. Ürdün'deki Haşimi yönetimi. Haşimi yönetimi her zaman İsrail ile gizli pazarlıklarla e, pazarlıklar yürüterek Filistin'in kaderini şekillendirecek çünkü e, kendilerini Filistin'in e, sahibi olarak görüyorlar. Daha doğrusu Filistini kontrol etmek ist istiyor Ürdün yönetimi. Bunun da birçok sebebi var. İktisadi, siyasi giremeyeceğim maalesef. E, dolayısıyla hep İsrail ile gizli pazarlıklar üzerinden Filistin'in kaderini şekillendirdiler. Hatta şöyle söyleyelim. E, Filistin'in bölünme şekli de e, e, şey Ürdün kralıyla e, daha sonra İsrail başbakanı olacak Golda Meir arasındaki gizli pazarlıklara göre şekillendi. 1947'de. Dolayısıyla e, böyle bir e, şey söz konusu. Aynı zamanda Ürdünle Mısır arasındaki rekabet e, bir biri bu taraflardan bir tanesi Neşar Şibileri, bir diğeri Hüseyni ailesini destekliyordu. Bunun gibi dolayısıyla arkadaş, e, hanımlar e, Ürdün'le Mısır arasındaki rekabet her biri içeride Filistin'de farklı tarafları tutuyorlar ve dolayısıyla iki, iki, e, Ürdün'le Mısır'ın rekabeti de Filistin için ayrı bir rekabete dönüşüyordu. Bu da bir başka problemler, problem alanı. E, temel şeylerden bir tanesi Gerek şey Siyonistler gerekse İsrail ta 1990'a kadar 92 93'e kadar Filistin tarafını muhatap almadı. İsrail Arap komşuları üzerinden e, Filistinlilerin kaderini pazar, e, kaderiyle ilgili pazarlıklar yürüttü. Demin dediğim Ürdün'de yürüttüğü pazarlıklar. Veya işte 1979'da Mısır İsrail barışı olurken Filistinlilerle ilgili de ayrı bir e, anlaşmanın altına Mısır imza attı ama hiçbir zaman uygulanmadı. Bunun gibi aslında bu mesele bu bu şey hala devam ediyor. Mesela Trump'ın yeni il, il, ilan ettiği o barış vizyonunda da Filistinleri muhatap almadan doğrudan Arap e, ülkelerini, Körfez ülkelerini vesaire muhatap alarak hazırladılar, şekillendirdiler. Dolayısıyla Filistinlilere muhatap almayan bir de e, şey var kolay kolay muhatap almayan bir İsrail yönetimi veya siyonist hareket soluğumuz Bir kere Filistinlileri hiçbir zaman self determinasyon hakkı yani kendi kendi kaderini tayin hakkı olan bir topluluk veya bir ulus olarak kabul etmediler Hatta daha sonra işte başbakon olacak İsrail önemli, siyonist hareket önemli isimlerinden golda Meir diyor ki Sanki Filistin'de kendilerini Filistinli olarak tanımlayan Filistinliler vardı da biz gelip onları kapı dışarı mı ettik diyor. Hayır diyor. Biz onların ülkelerine mi el koyduk? Hayır diyor. Filistinli diye bir grup yoktur diyor. Bu şekilde inkar politikalarıyla vesaireyle meşrulaştırmaya çalışacaklar. Bunun bir sürü başka boyutları var. Giremiyorum. Evet. Yine Filistinlilerin hak talepleri her zaman bir iktisadi meseleye indirgeniyor. 100 yıldır. E, Filistinlilere işte şu kadar para verirsek bunlar davalarından vazgeçer diye düşünecekler. Bu yine Trump'ın şeyinde aynı şey vardı. Şu kadar e, Filistinlere yönelik bütün paraları Filistin yönetimine giden bütün paraları kesip masaya oturmaya razı edip onlara size şu kadar milyar dolar vereceğiz diyerek davalarını satmaya teşvik şeyi. Bu yüzyıldır yıldır söz konusu. Ee, hiçbir zaman başarılı olamalar ama hala aynı şey üzerinden gidiyorlar. Filistin meselesini e, siyasi bir mesele olarak görmeyip e, insani, bireysel veya iktisadi bir e, meseleye indirgeme e, çalışması söz konusu. Bir başka şey e, bağımlılık meselesi. E, sadece Filistinler dışarıya bağımlı değil, Arap yönetimleri de dışarıya bağımlı. E, siyasi, iktisadi ve silah bakımından dışarıya bağımlılar. Neden? Çünkü onlar da yeni bağımsızlıklarını kazandılar. On, dolayısıyla onlar da dışarıya bağımlılar. Onlar e, Mısır kuruldu, yani bağımsızlığını İngilizlerden aldığında e, güçlü bir yapı değildi ki. E, ekonominin ipleri e, hala sömürgeci gücün elindeydi. Ordularını İngilizler veya Fransızlar e, donattı, kurdu. Silah sistemlerini onlar getirdi Arap ülkelerine. Dolayısıyla bir de böyle bir şey mesela Arap-İsrail savaşlarında 1948 savaşı hmm. Araplar İngilizlerden veya Fransızlardan silah mı alabileceklerdi? Hayır BM ambargosu vardı onlara silah gitmedi. Ama Siyonist önderler Doğu Avrupa'dan elde ettiler mesela. Dolayısıyla bunun gibi içeride şey dışarıya bağımlıysanız Arap, Arap dünyası da dışarıya bağımlı Filistinliler de dışarıya bağımlı. Bu da bağımlılık da e, Filistinlerin ve Arapların başarısızlığını temel temel şeylerinden bir tanesi olacak. Ve bir daha bir de şu var, Araplar yeni daha henüz bağımsızlığını elde etmişler ve bir anda bir savaşın içerisine girecekler. Şimdi bir de böyle bir umutu var. Ama aynı zamanda e, Arap rejimlerinin zayıflığı, tutarsızlığı da söz konusu. Bir başka şey hazırlıksızlık, plansızlık. 48 Savaşı'na girerken hazırlıksız plansızlık, stratejik vizyonsuzluk. Bakın hem hazırlıksız plansızlık hem stratejik vizyonsuzluk Arap dünyasının temel problemlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda İslam dünyasının temel problemlerinden bir tanesidir. Biraz sonra bahsedeceğim. Siyonistler de plan proje, plan çeşitli çoklu plan projelerle devam ediyorlar. Ve stratejik bir vizyonları kesinlikle var ama İslam dünyasında böyle bir şey maalesef söz konusu değil. Dolayısıyla bu eksiklerini çok yüksek bir retorikle, hamasetle kapatmaya çalışıyorlar. Ve bunun karşılığı da 1967 Savaşı'nda 6 günde İsrail'in topraklarının 3 kat artırması gibi bir felaketle sonuçlanacak. Hamaset o kadar ileri boyutta ki mesela... Ama bir şey buna girmeyeyim vaktim e, kısalıyor. Buna girmeyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Maddi güçleri eksik olduğu için eee hamasetle bunu kapatmaya çalışacaklar. Peki şunu şimdi ben genelde e, Arap dünyası bu sunumlarımı yaparken hep insanların aklından şu geçiyor. Aa, Araplar hep e, davayı satan, güçsüz bilmem ne işte e, böyle düşünüyor e, anlattıklarım. Sonra da diyorlar ki ne varsa Türklerde var, her şeyi biz şey yaparız. Halbuki e, şunu aç, açmam gerekiyor. Mısır, İsrail'le dört defa savaştı. Aynı zamanda birkaç yıl süren, geril, uzun süren, e, şey düşük yoğunluklu savaş dönemi yaşandı. Mısır Filistin için on binlerce askerini kaybetti hatta Mısır'da neredeyse hiçbir aile yoktur ki aile fertlerinden bir tanesi Filistin için Filistin uğruna yürütülen savaşta veya İsrail'e karşı yürütülen savaşlarda şehit vermemiş olsun dolayısıyla yok işte Araplar hiç davayı satan vesaire bunu söylemek çok büyük haksızlık olur ama neden problem ne? altyapı eksiklikleri. Maddi kaynak eksiklikleri. Bunları tamamlamadan e, savaşa at, savaşa gitme meselesi. E, gibi gibi veya mesela şunu söyleyebiliriz. E, bunca yıl 10 e, yıllardır Filistin davasının yürümesinde hala çökmediyse e, mesela Körfez'den gelen paraların etkisi vardır. Bunu hani yok sayamayız. Veyahut da mesela 1973 Savaşı'nda Suudi Kralı'nın öncülüğünde petrol ambargosu uygulandı. Dünyada petrol fiyatları dört kat bir anda arttı. Dünya ekonomik krize girdi ve ondan sonra Filistin davasına Avrupa'nın, Japonya'nın, dünyanın farklı güçlerinin davranış biçimleri değişmeye başladı. Ve ardından 1975'te bir sene sonra Suudi Kralı öldürülecek mesela şeyin hani uyguladığı politikanın karşılığında bir canından olacak. Dolayısıyla Arap dünyası hiçbir şey yapmadı dersek çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Ama Arap dünyasının zafiyetleri söz konusuydu dolayısıyla başarıya ulaşamadılar. Ama aynı zamanda bu davayı satanlar da tabii ki vardı. E, ve şunu da söyleyelim dolayısıyla bizim Filistin'e e, girişimiz Filistin meselesi biz yeni odaklandık. On yıllarca e, bu savaşlar yürürken biz bu işin içinde yoktuk. Bunu bir bilelim. Araplar bunu yürütmeye çalıştılar. O yüzden e, haksızlık da etmeyelim ama o zaafları da bilmemiz gerekiyor. Arap dünyasındaki ve Filistin'deki da, zaafları da bilmemiz gerekiyor. Bir başka şey, Arap liderler arasında da tıpkı Filistinler arasında olduğu gibi Arap liderler arasında da bir dayanışma eksikliği söz konusu. İşbirliği yapma problemi var. Rekabet söz konusu. Filistinlileri de Arapları da İslam dünyasını da güçsüzleştiren en temel şeylerden bir tanesi bu aralarındaki rekabet halidir. Ve tabii ki bu Batılılar da bunu manipüle ediyoruz. Nasıl nasıl Filistinlerin içindeki e, rekabeti e, manipüle ediyorlarsa Arap dünyasının içindeki rekabeti de manipüle edecekler. Ee, dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Ee, ortak bir Arap cephesi hiçbir zaman kurulamadı aslında. Bu, bu konuda çok çabalar oldu. Ama problemlerden bir tanesi gerekli altyapıyı hazırlamadan hızlı hızlı e, birleşme çabaları vesaire hep bunlar kısa süre sonra çökecekler. Ve bir de bir işin bir başka boyutu da var. E, Arap dünyası ne zaman birlikte hareket etmeye kalkacak olsa İsrail mutlaka çomak sokmuştur. Bunu engellemiştir. Kendi bekasına yönelik çok büyük bir tehlike olarak görmüştür. Dolayısıyla Arap dünyasının birlik beraberliğini engelleyen bir İsrail faktörü de söz konusu. Bir başka şey Filistinlilerin geçim kaynakları hep hedef alınacak. İsrail Filistinlere karşı bunu yapacak. Ekonomik faaliyetlerine darbe vuracak. Bugüne kadar devam eden bir süreç. Filistinler iktisaden kendi ayakları üzerinde durmasını engelleyecek ve Filistin ekonomisini çökertmeye çalışacak. Çünkü siyasi bağımsızlığın ön şartı iktisadi bağımsızlıktır. İktisadi bağımsızlığınız yoksa siyasi bağımsızlığı elde edemezsiniz. Tam da bu yüzden Filistinlilerin ayakta durmasını engelleyecek daha baştan önlemek üzere iktisadi şeylerini girişimlerini, mesela Filistinlere savaş açtığında ilk bombalayacağı yerler iktisadi olarak ayakta tutan şeylerdir, yapıları işletmeleri vuracak. Bir başka şey Filistin'e dışarıdan çok yardımlar geliyor sadece Arap dünyasından değil eskiden bahsediyorum şu an bir sürü yardımlar kesildi maalesef ama Avrupa Birliği'nden de Amerika'dan da farklı yerlerden de dış yardımlar geliyordu. Problem ne halkın ihtiyaçlarına göre dağıtılmayıp ya silahlanmaya tabii ki güvenlik ihtiyacı temel mesele İsrail karşısında ya silahlanmaya gidiyordu ya da yönetici elite gidiyordu. Ben e, ve dolayısıyla halk giderek, halkın giderek fakirleşmesi söz konusu. E, ben e, Filistin'i ziyaret ettiğimde orada bizi gezdiren e, mihmandar e, şunu söylemişti. Eğer ki Avrupa Birliği'nden ve diğer yerlerden bize bugüne kadar gelen fonlar düzgün harcanmış olsaydı bugün Filistin başka bir yer olurdu dedi. Haklıydı. Aynı problem Arap dünyasında da söz konusu. İktisadi gelişim yerine bu güven, İsrail yüzünden güvenlikleştirme siyaseti kaynakların askeri alana veya yönetici elitin cebine gitmesi gibi bir problem söz konusu. Bu da Filistinlilerin ve Arapların davalarını zayıflatan halkı güçsüzleştiren faktörlerden bir tanesi. Bir başka şey diplomasi alanında mahir değiller yani Yahudilerle karşılaştırdığımızda. Ee, diplomasiyi bir de şöyle söyleyelim bir anda dedik ki Osmanlı ortadan kalktı bunlar karşılarına e, İngiliz emperyalizmini ve siyonistleri gördüler peki diplomatik oyunu biliyorlar mıydı bakın böyle bir şansları yok ee, yerel eşraf veya işte din adamları bizim Türkiye'mizde Diplomasiyi biliyorlar mı? Herhangi bir şehrin mesela biliyorlar mı? Dolayısıyla e, zaten böyle bir şansları yoktu. O yüzden diplomatik e, kurnazlıklar içerisine giremediler doğal olarak. E, ama karşılarında e, siyonistler diplomasinin e, ne diyelim e, çok kurnazca oynayan bir siyonist önder e, veya e, bugün İsrail e, şeyi söz konusu. Dolayısıyla diplomatik alanda da Filistinlerin ve Arapların eli zayıftı. Bir başka şey, İngilizlere karşı veya daha sonra Amerikalılara karşı Filistinler ve Arapların birçoğu küresel güçler arasında onlara kafa tutanlara yanaşmaya çalıştılar doğal olarak. Peki, mesela İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngilizler e, Siyonistlere destek verirken Arapların bir çoğu ve Filistinliler, Filistin önderler e, Almanya'ya yanaşacaklar. Tıpkı bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya yanaşmamız gibi. Ama ne olacak? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenildiğinde dolayısıyla e, İsrail'e karşı, e, Siyonistlere karşı e, Araplar ve Filistinliler dışarıdaki hamilerini veya bel bağladıkları şeyi kaybetmiş olacaklar. Veya da soğuk savaş yılları 1990'da 89-90'da soğuk savaş biterken e, Arap şey Sovyetler Amerika'ya karşı Sovyetler Birliği'nden medet ummuş e, Araplar dışarıdaki hamilerini kaybetmiş olacaklar. Bir de küresel sistemdeki bu e, şeyler değişimler de Arapların ve Filistinleri kaderini etkileyecek. E, ama bütün bunları söylememe rağmen şunu da belirtmeliyim: Filistinliler Arap Dünyasının en eğitimli, en entelektüel ve en dinamik kesimidir. E, yurt dışında vesaire yani en okumuş yazmıştır. Hatta şöyle söyleyelim, körfez ülkelerini körfez ülkesi yapan Filistinlilerdir. Arap dünyası, ürdünü, ürdünü yapan Filistinlilerdir. E, yani şöyle söyleyelim, e, yeni kurulmuş devletleri daha sonraki süreçte gerçekten bir devlete dönüştürecek insan unsuru Filistinliler olacaktır. Dolayısıyla e, biz e, sanmayalım ki e, bu şey e, aslında güçsüz, e, cahil vesaire böyle bir Filistinli şey yok. Ama karşılarında mücadele ettikleri hem dönemin süper güçleriyle mücadele etmek zorundalar hem içeride kendilerini e, işgal edenlerle mücadele etmek zorundalar. Dolayısıyla çok ciddi bir güç asimetrisi söz konusuydu. Hala bu güç asimetrisi söz konusu. Bunu da belirtelim. Peki... Vakit kaybetmeden hemen Siyonistlerin ve İsrail'in başarısının e, sırlarına geçelim. E, bunu geçen hafta anlattım biraz. Hızlı, bazı şeyleri hızlı geçeceğim o yüzden. Bir kere ne dedik? Bir e, Siyonist önder, önderlerin, e, özellikle e, Theodor Herzl'ın e, ideal, bir vizyon ve bütüncül ama çoklu planlar ortaya koyması dedik. E, şöyle söyleyelim, yine geçen hafta söylediğim gibi, e, Siyonist hareket 50 yıllık uluslararası Siyonist hareketin ve aynı zamanda e, önce İngilizlerin sonra e, Amerikalıların yani protestan aklının desteğiyle e, ayakta durmuş ve başarıya ulaşmış bir projedir Siyonizm. Ama şöyle söyleyelim tekrar e, Siyonizm'in e, siyaseten e, bunun e, altyapısını ortaya koyan vizyonu ortaya koyan Theodor Herzl ama o tek değil. Mesela daha 1880'lerde Leo Pinsker, Oto Emancipation yani kendi kendine özgürleştirme diye bir kitap yazacak. 1880'ler Rusya, Rus coğrafyasında. Dolayısıyla bu Siyonizmin ilk temellerini fikri olarak o atacak. Daha sonra Theodor Herzl bu Siyonizmin, Siyonizmi bir siyasi projeye, siyasi yapıya, etekemeye büründürecek. Bir ona kurumsal yapı kazandıracak Dünya Siyonist Örgütü'nü toplayarak. Ee, şey 1880'lerden sonra 1890'lar, 1900'lerin başları, Rus coğrafyası özellikle veya işte Doğu Avrupa'da ileri ufaklı bir sürü Siyonist hareket kurulacak. Ama hepsi birbirinden bağımsız, ortaklaşa hareket edemeyen, edemeyen yapılar. İşte bunları bir araya getirecek şey, e, o Siyonist e, Kongre ile Theodor Herzl olacak. E, başka? Peki Theodor dedi ki Theodor her zaman fazla uzun yaşamayacak zaten. Ee, Siyonist kongreyi topladıktan yaklaşık 7 yıl sonra vefat edecek. Ölecek. 7-8 yıl sonra. Peki ama ne var? Onun arkasından o davayı yürütecek. Haim Weissman'lar, David Ben-Gurion'lar, Golda Meir'ler, Moshe Dayan'lar, bir sürü Siyonist önder söz konusu. Teodor Herzl öldüğünde arkasında yine bir ve bütün bir Siyonist hareket olmayacak. Yine Siyonist hareket bölünmüş vaziyette. Siyonist hareketin bölünmüşlüğünden kurtaracak ve onu bir yapıya kavuşturacak olan, birleştirecek olan kişi Heim Weizmann'dır. Ve İngilizleri bu davaya bağlayan kişi Heim Weizmann'dır. Teodor Herzl Avrupalı Avru gerek Osmanlı'ya gidecek, işte İngiltere'ye, Almanya'ya her yere gidecek şey bu Siyonist davaya e, dış destekçi bulmak için kapı kapı gezecek, herkese farklı vaatlerde bulunacak. Ama o e, sağlığında Siyonist davaya bir dış destekçi bulamayacak. Bunu 1. Dünya Savaşı şartlarında Theodor Herzl, e, şey, e, yanlış söyledim, Heim Weizmann veya Rothschild gibi farklı farklı Siyonist önderler bunları yapacaklar, başaracaklar. Daha sonra David Ben Gurion, Heim Weisman'dan bayrağı alacak. İkinci Dünya Savaşı şartlarında Siyonizm'in önderliğini, Amerikan yönetimini bu davaya kendini adar hale getirtecek. Kurumsal yapıyı tamamlayacak. Şeyde devletin temel gelecek kurulacak İsrail devletinin temel taşlarını döşeyecek olan kişilerden bir tanesi David Ben Gurion olacak yani şöyle söylüyorum şunu söylemek istiyorum şahıslara aşan bir şey var mesela şeyin demin dedim ki hangisiydi Arap icra kurulu lider öldükten sonra yapı dağılmıştı ama şey Teodor Herzl öldükten sonra yapı dağılmıyor çünkü lider odaklı bir şey değil bakın. E, Theodor Herzl bunun kurumsallaşmasını sağladı. Kendisinden sonra devam edecek bir e, temel atlı bir vizyon koydu. Aradaki böyle, e, böyle ciddi bir e, fark söz konusu. Bir başka şey, Yahudi önderler sabırla ve yavaş yavaş oynadılar. Hiçbir zaman biz bir devlet kuracağız demediler. Taki 1942'ye kadar. Hep bizim bir vatana ihtiyacımız var. Bizim bir milli vata, bir toprağa ihtiyacımız var dediler. Yavaş yavaş oyun oynadılar. Ama hiç durmadan var güçleriyle de çalışarak oynadılar. doğan fırsatları değerlendirdiler. 1. ve 2. Dünya Savaşı şartlarını değerlendirdiler. Ben geçen hafta da söyledim. şey geçen bir önceki derste de söyledim. 1. ve 2. Dünya Savaşı şartları olmasaydı, özellikle Hitler'in Holokost politikası olmasaydı 1948'de İsrail kurulmuş olmayacaktı. Dolayısıyla dönemin küresel şartlarından da e, faydalanan, bunu istismar eden, kullanan bir e, Siyonist liderlik söz konusu. E, dedik ki e, uzun süre devletten bahsetmeyecekler. Ama yavaş yavaş devletten de devletin altyapısını kuracaklar. E, biraz sonra bahsedeceğim. İnce ince o devletin, gelecek devletin altyapısını kurarken hiçbir zaman biz devletleşeceğiz vesaire demediler. Bizim bir yurda ihtiyacımız var vesaire. Avrupa'daki liberal çevrelere hitap etmeye çalıştılar vesaire. E, ve David Ben Gurion diyecek ki daha sonra bu İsrail'in başbakanı olacak. İngiliz manda yönetiminde de şeyin Yahudi ajansının başkanı olan kişidir kendisi. Diyor ki vaat edilmiş toprakların tümünde olmasa da Yahudi devletini bir kez kur gerisi zamanla gelecektir gelmek zorundadır diyor. Yine bir başka liderlerine Hein Weissman bir masa örtüsü kadar yer olsa bile kabul edelim biz bunu diyecek. Nasıl olsa biz bunu daha ileride yavaş yavaş alırız. Devamını alacağız diyecek. Bir başka şey yoğun göçlerle bir, yeni bir toplum tasarımları söz konusu. Ve bu süreçte Filistin'de, daha yani devlet kurulmadan ki şeyleri anlatıyorum şimdi. Bir Filistin'de bir Yahudilerin iktisadi ve siyasi özelliklerini sağlamak için uğraşacaklar. En önemli şeylerden bir tanesi, yeterince toprağa sahip olma saplantısı. David Ben Gurion diyecek ki, toprak her şeydir. Ve harcamalarının ve yatırımlarının en büyüğünü toprağa yapacaklar. Bu çok önemli. Neden? Diyasporadayken yani sürgün hayatındayken Yahudilerin toprak satın alması yasaktı. Yahudiler tarım alanından dışlanmıştı. Neden banker vesaire oluyor diyorsanız işte tam da sebebi buydu. Bulundukları ülkelerde hem devletler izin vermiyorlardı toprak sahibi olmalarına hem de kendileri çok tercih etmiyorlardı. Niye? Çünkü sık, sık zulme uğrayıp sürgüne gitmek zorundalar. Dolayısıyla toprağa ne yapacaklar? o süreçte o yüzden servetleri ellerinde ceplerinde oluyordu arkadaşlar 1880'lerden itibaren göçe başlayacaklar ve hepsinin hayali sosyalizm çerçevesinde kolektif tarım çiftlikleri kurmak özel mülkiyetin olmadığı başta tarım yapmayı bile bilmiyorlar ama o gün bakın 100 yıl evvel tarım yapmayı bilmeyerek başladıkları şeyde bugün ne, yap ne durumdalar Dünyanın tohumunu Yahudiler mi üretiyor, Biz İsrail'den mi geliyor? Utanç verici bir şeydir açıkçası. Yüzyıl evvel tarıma dair bir bilgisi olmayan bir topluluk, bugün dünyanın eğer tohumunu e, veriyorsa, burada oturup düşünüp düşünmemiz gereken bir şey söz konusu. Bu nasıl gerçekleşti? Biz neden İslam dünyası, Arap dünyası veya işte diğer dünyanın diğer tarafları, tarıma bu önemi vermedik? Tarımın ne kadar önemli olduğunun farkında mıydık? Daha şimdi koronavirüs sebebiyle dünya e, devletler gıda bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu keşfediyorlar daha yeni yeni. Biz bundan sonra daha yeni yeni gıda güvenliği, gıda bağımsızlığına odaklanmaya başlayacağız. Ve üzerine düşünülmesi gereken bir şeydir bu. Tekrar söylüyorum 100 yıl evvel ve daha öncesinde tarımla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir topluluk bugün dünyaya tohum üret ve satıyor. Bir başka mesele yine toprağa ve suya çok önem verecekler. Yani su, yani su da çok önemli. su hayattır diyecekler. Toprak ve su olmazsa biz burada yaşayamayız diyecekler. Bir başka şey daha şey İngilizler gelmeden 1914 yılı Siyonist eğitim birimini kuracaklar. Ee, Ana okulundan itibaren zorunlu eğitimi getirecekler. Özel 1923'te özel eğitim sistemlerini oluşturacaklar. Ama bunların hepsinden daha önce daha e, şey Theodor Herzl vesaire ortaya çıkmadan bir önceki giderse de konuşmamda da bahsetmiştim. E, Beyaz Rusya'dan Kudüs'e giden Eleazar Ben Yehuda İbraniceyi, e, ölü bir dil olan İbraniceyi üretecek. Dolayısıyla bakın milli bir dil icat edecekler. Daha Siyonizmin siyasal projesi henüz daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlarken bunlar gerçekleşiyor. Yani daha Theodor Herzl olmadan bakın milli kimlik, milli tarih, milli dil inşası projeleri başlayacak. Bunlar bireysel, birçoğu bireysel olarak başlayacak. Neden milli dil önemli? Çünkü Yahudilerin göçünü teşvik ediyorsunuz ama dünyada farklı, ve Almanya merkezli Orta ve Doğu Avrupa Yahudiler Yidiş dili konuşuyor. E, İspanya merkezli e, İspanya'dan göç etmiş Yahudiler e, biz Osmanlı coğrafyası vesaire Ladino kullanıyor. Arap dünyasındaki Arap coğrafyasındaki Yahudiler Arapça konuşuyor. Bir yeni bakın e, göçlerle bir devlet oluşturacaksanız ilk yapmanız gereken şeylerden biri nedir? Hepsi farklı dillerde konuşuyor. Bakın daha o zaman 1880'lerde bir milli dil ihtiyacının farkına vararak buna başlıyorlar. E, milli kültür, milli tarih icat edecekler. Çünkü bunlar şey demin, sürgündeydiler ve bir e, kimlik bilinçleri yeterince oluşmamıştı. E, Filistin'de İbrani mitleri ve efsaneleriyle örülmüş, e, yeni bir kimlik aşılayan, Batı tarzı modern bir toplum inşa etmeye çalışacaklar. Bu bağlamda gelen göçmenlerin soyadları bile değiştirilecek. Ee, yeni İbranice'ye uygun. Sonra bir müddet sonra e, dağların, nehirlerin, köylerin, şehirlerin isimleri İbranice'leştirilecek. Daha 1948 yılında Arap-İsrail savaşı devam ederken David Ben Gurion bir e, şey kuracak, komisyon kuracak. E, işgal ettikleri Filistin'in her bir parçasının ismini. İbranice eleştirmek üzere. Aynı zamanda yani Filistin'de bize hafıza katliamı yapacaklar. Yani daha bakın bunlar devletleşme şeyinden evvel hazırlanan planlar, projeler. Bizim İslam dünyasında böyle gelecek öngörüsüyle hareket etme becerimiz var mı? Düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Arkeolojiye çok önem verecekler. Arkeolojik kazılar yapacaklar. Tarihten, atalarından, e, şey, 3000 yıl evvelinin e, şeylerini bulacaklar. Bulmaya çalışacaklar. Filistin'le topraklarının kendilerine ait olduğuna dair e, şey e, destek bulmaya çalışacaklar. Ve arkeolojiye çok önem verecekler. Mesela İslam dünyası tarihine, arkeolojisine bu kadar önem veriyor mu? Sormamız gereken şeylerden bir başkası. Evet. Bir sürü şey var da hızlı geçmek zorundayım. Ee, mesela ilk daha, dolayısıyla İsra, pardon, İngiltere daha buradan ayrılmadan İngiliz mandası döneminde iyi bir eğitim, iyi bir sağlık ve iyi bir hukuk sistemi geliştirecekler. Eğitimi biraz açalım mı? Ee, ekranda gösterebiliyorsaydım elimde şu an size okuyacağım bir şey var, bir e, grafik var. İslam dünyası, Arap dünyası neden böyle, onlar neden böyle? Dünyada Yahudi, dinlere göre Yahudileşme oranları. Yahudilerde ortalama eğitim süresi 13.4 yıl. Hristiyanlarda 9.3 yıl. Dinsizlerde 8.8 yıl. Budistlerde 7.9. Müslümanlar ve Hindularda 5.6 yıl. Ortalama okullaşma oranı bakın. Müslümanlarda 5.6 yıl. Yahudilerde 13.4 yıl. Aradaki farkı görüyor muyuz? Biraz sonra geleceğim. Eğitim meselesi. Çok temel İslam dünyasının meselelerinden bir tanesi. Ha e, Peki daha fazla eğitim almış olabilirsiniz. Peki aldığınız eğitim kaliteli mi? Yahudilerin aldığı eğitimin umin kalitesiyle Müslümanların İslam dünyası aldığı eğitimin kalitesi bir mi? Bir de böyle bir mesele var. Dolayısıyla bazı şeyler e, tesadüf değil demek istiyorum. Biz İslam, Müslümanlar olarak ilme ne kadar önem veriyoruz? Bu, bu çok temel problemlerimizden bir tanesi. Ve yine söylüyorum bakın daha İngilizler gelmeden eğitim sistemini kurmaya çalışıyorlar. Daha Siyonist hareket başlarken dillerini Theodor Herzl'dan önce yeni bir dil üretmeye çalışıyorlar. Bizde bu vizyon var mı? Mesela devam ediyorum. Bir başka şey geçen geçen derste de bahsettim. Örgütlenme ve kurumsallaşma kabiliyetleri. manda dönemini müstakbel devletin altyapısını geçirmekle, kurmakla geçirdiler dedik. Daha İngilizler ortada yokken e, Yahudi Milli 1901'ler Yahudi Milli Fonu, Filistin Vakfı Fonu, İngiliz Filistin Bankası vesaire kuracaklar. Yani e, göçleri ve toprak alımını ve oradaki iktisadi hayatı güçlendirmek için altyapıyı kurmaya başlayacaklar. Daha sonraki süreç İngilizler gelir gelmez e, yasama organlarını, yürütme organlarını kuracaklar. Min e, çetelerini daha sonra orduya, İsrail ordusuna dönüşecek çeteleri veya terör örgütleri de diyebiliriz buna. Çünkü bunların hepsi terör örgütü. E, bugünkü terör e, tanımlarına tam da uyan faaliyetler yapacaklar. Bunlar kurulacak gibi gibi daha bir sürü şey var. Dolayısıyla bakın o süreci kurumsallaşmayla geçirecekler. 1921'de kurulacak o Filistin Siyonist İcra Kurulu 1929'da Yahudi Ajansı adını alacak İsrail kurulduğuna bağımsızlığın ilan ettiğinde de İsrail hükümetine dönüşecek bu yapı dolayısıyla bakın 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra ah biz biz bir kurumsal yapı kuralım bir devlet kuralım Tabii ki bunu geliştirmeye çalışacaklar ama bakın öncesinde bir nümesi var yani daha e, baş, şeye, proje başarıya ulaşmadan altyapısını hazırlama, orta ve uzun vadeli düşünme şeyi. Evet, e, İngiliz manda yönetimine bağımlı olmaktan çıkıp her alanda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacaklar. Ve e, şöyle söyleyelim, 1929'dan itibaren Yahudi sermayesi özellikle burayı akmaya başlayacak. Bunun da bir sürü sebepleri var, giremiyorum maalesef. Ama şöyle söyleyeyim, 19, şey, şöyle 1920'lerden, 30'lardan itibaren iç ve dayış, dış dayanışmayla hem uluslararası siyonizmden muazzam bir sermaye akışı, özel bağışlar gelecek ve kalifiye bir göçmen akışı olacak. Biz göçmenlik meselesini anlamış bir toplumda değiliz aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Bugün Amerika'yı Amerika yapan şey göçmenlerdir, gelen kalifiye göçmenlerdir. O kaliteli, kalifiye göçmenler olmasa bugün Amerika, bugün dünyanın süper gücü olamazdı. Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Ya Dışarıdan yetişmiş adam geliyor. Hazır adam gelecek bunları. Dolayısıyla göç, beyin göçü önemlidir. Beyin göçünü çeken devlet kazanır, büyük devlet odur. Arap dünyasında mesela e, beyin beyinleri çekiyor mu dışarıdan yoksa mevcut beyinlerini kaçırıyor mu? Arap dünyasındaki insanlar şey, gençler nereye gidiyorlar? Bakın dolayısıyla e, beyinlerini kendinde tutamayan dışarıya kaçırtan ve dışarıdan da göçmen şey beyin e, ithali yapamayan bir İslam dünyası varsa dolayısıyla bazı şeyler tesadüf değildir bunu söyleyebiliriz. Ee, yine İngilizlerden aldıkları askeri eğitimler, her alanda destekler söz konusu. Teknolojiye, modern üretim e, şeylerine e, e, yaptıkları altyapı yatırımları vesaire bunlar son derece önemli. E, ben Türkiye, şeyde e, Türkiye Yahudilerinden birisinin evinde yıllarca aşçılık yapmış bir Türk hanımla tanıştım e, ve ona sordum işte. E, daha sadece Yahudi şey bir tek ailenin değil başka aileleri de tanıyor Türkiye'deki Yahudi aileleri. Dolayısıyla onların hayatlarını vesaire sorarken şöyle bir şey söyledi. 1980'li yıllarda benim hatırladığım hani annelerimiz gittikleri gezmelerde hep dantel örerlerdi. O dantel meşhur çok en meşhur dantel iplerinden bir tanesinin sahibi bu Yahudi aile. Adam da hanım da evlenmeden evvel son derece fakirler. Ama çok fakirler. Ve yavaş yavaş işte birikimlerle bir, Türkiye'nin en iyi dantel ipini şey, üretecekler. O şunu söylemiş. Bir, bir Türk zengin olup iş adamı olduğunda ne yapar? Yahudiler ne yapar? Yani Türk iş adamlarımızla Yahudi iş adamlarımızın farkını anlatıyor. Çok anlamlıydı. Demiş ki sizin Türkler... Bir yatırım yapıp, başarılı olup, zengin olduğunda ilk yapacakları iş yeni bir araba satın almak, arabalarını değiştirmek. E, arkasından e, ikinci iş evlerini değiştirmek, üçüncü işte eşlerini değiştirmek demiş. Peki, e, dolayısıyla sonra da o eski eş, yeni eş üzerinden e, mücadeleler ve tabii bunun maddi e, şeyleri de, olumsuz etkileri vesaire de oluyor. Peki bir Yahudi ne yapar? Ben demiş bir param varsa bir yatırımdan büyük para kazandıysam onu alır yeni bir yatırıma dönüştürürüm. Oradan kazandığımda kazandığımda yeni bir yatırıma dönüştürürüm. Bakın aradaki fark bu. Biz para gördüğümüzde bunu bir tüketime götürüyoruz. Bir tüketim alışkanlığı üzerinden tüketim üzerinden götürüyoruz. Tüketmeyi bir marifet sanıyoruz ama onlar da zengin ama inanın. Onlar bizimki gibi tüketme ve lüks düşkünü değil. Türkiye'nin bakarsanız e, hanımlar tasarruf oranları çok düşüktür. Yani dünya şeyinde e, düşük tasarruf oranımız var. Sebeplerden bir tanesi bu. Bakın yani bazı şeyleri şunu söylemek istiyorum. Ben bunu e, bunları anlatırken Yahudileri övüyorum falan gibi sakın bir şey anlamayın. Ama neden İslam dünyası bu halde ve neden Yahudiler o halde tesadüf değil. Bunu demek istiyorum. Buna hiçbir tanesi tesadüf değil. Ve hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Ve bu süreçte Yahudilerden almamız gereken bazı önemli şeyler var. Bir tanesi de mesela budur. Yani şöyle söyleyeyim. Zengin olmanın alameti tüketmek değildir. Zenginliğin alametinin aslında yatırım daha da üretmek olması gerekmiyor mu? İslam dünyasında böyle bir de bir problem var. Üretmeyi değil tüketmeye alışmış bir şeyiz. Mesela Arap ülkelerinin birçoğu körfez ülkeleri vesaire petrol gelirleriyle şey, evet yatırıma dönüştürüyorlar ama kendi ülkelerinde değil. Yurt dışında batıda vesaire de dönüştürüyorlar. Dolayısıyla böyle bir arızamız söz konusu. Peki Yahudilerin hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bazı araçlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Aslında benim bu sunumum Yahudilerin başarısı, başarısızlığı kullandıkları araçlar çok uzun bir sunumdur. Ben burada kısa bir kısmını şey yapacağım. Ve bunu hazırlarken de Yahudilerin kendi kaynaklarını okurken satır aralarından ulaştığım şeyleri size sunmuş olacağım. Yani Yahudi kaynaklardan istifade ettim bunları şey yaparken. Bir kere hedefe ulaşmak için hangi araçları kullanıyorlar? Mutlaka bir dış güce sırtlarını dayarlar ve mutlaka dış güçten destek alırlar. İsrail'in kurucusu David Ben-Gurion bunu özellikle sonraki yöneticilere de bir şey olarak ne diyelim? bir tavsiye olarak şey yapacaktır. İsrail hiçbir büyük kararı bir dönemi süper güçlerinden bir tanesi de sırtını dayamadan almamalı diyecek. Neden? Çünkü uyguladığı hukuksuzluk politikaları ve hukuk Hukuksuz politikaları meşrulaştıracak, uluslararası alanda onun sıkışmasını engelleyecek bir dış desteğe ihtiyacı var. İşte bu daha önce İngilizler sonra Amerikalılar olacak. Yani İngiliz, Amerika şeyler tekrar söylüyorum bir önceki konuşmamda söylediğim gibi protestan aklı ve gücüyle ayakta duran bir siyonizm söz konusu. Bir önceki dersde ilk dersimizde de bahsetmiştim hatırlarsanız ilk siyonizmin öncüleri protestanlar olacak demiştik. Hristiyan siyonizminden bahsetmiştik. Yahudilerin siyonizm hareketine girmeleri çok sonra olacak. Ee, ve bir başka şey, küresel sistemdeki değişiklikleri dikkate alarak oynama. Bakın, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ve Fransa'nın artık süper güç olmaktan düşeceğini görüyorlar. Ve dolayısıyla dönemin, şey, geleceğin müstakbel süper güç Amerika'ya oynamaya başlayacaklar. Yatırımlarını oraya yapacaklar. Bugün de Amerikan, Amerika düşüşte Netanyahu yönetimi yıllardır Rusya, ile Çin Rusya ve Çin'le işbirliği yapıp onları kendine bağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla dünyadaki, uluslararası alandaki değişimleri, güç güç değişimlerini önceden görebilmek önemli bir ma e, maharettir. Ee, yine diplomasiyi maharet ve kurnazlıkla kullanmaları, e, lobi faaliyetleri ve tüm tarafları oynamaları, bakın biz bunun hiç farkında değiliz. Yahudiler yumurtaları tek sepete koymazlar. Yani ortada bir şöyle söyleyelim çatışma dönemlerinde tek bir tarafa oynamazlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile iş tutan Yahudiler de vardı. İngilizlerle iş tutan da Almanlarla Ruslarla iş tutan Yahudiler de vardı. Dolayısıyla savaşı kim kazanırsa onların ekolündeki Yahudiler de aynı zamanda bundan istifade edecekler. Aynı zamanda tek tarafa tek yumurtaya oynamazlar. ...savaşan bütün tarafları silah satarlar. Bakın. Dolayısıyla o savaşı kendileri için bir zenginlik alametli şeyine de dönüştürürler. Savaşlardan istifade ederler. Şunu söyleyeyim. Çatışmalarda, savaşlarda Yahudilerin hepsinin blok olarak bir taraf angaja olduğu böyle bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Savaşları, çatışmaları kim kazanırsa aa diyoruz biz. Bak Yahudiler sayesinde. Ama eğer diğeri kazansaydı yine aynı şeyi söyleyecektik. Bunun farkında hiç değiliz maalesef.